Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn Muhterem dinleyenler Bakara suresinin 53. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Rabbimiz Beni İsrail'e hitaben söylüyor ama onlara hitap ettiği her ayet bize de hitap eder. Ve iz a'teyna Mûse'l kitabe vel furqane aleyküm tehtedun hani biz musaya kitabı vermiştik yani tevratı vermiştik Ve furkan furkan da yani kuranın bir adı da furkan tevratın bir adı da furkan kuranın bir adının furkan olduğunu şehrul ramazanel lazî unzile fîhil kuran huden lin nâsi min beyyinatin huda Vel Furkan. Furkan kelimesi Kur'an için kullanılır. Tevrat içinde kullanılır. iyi, eğriyi, hak ile batılı, hayırla şerri ayırdetmesi nedeniyle Furkan kelimesi kullanılmıştır. Niçin Kur'an'ı indirdiğini veya Tevrat'ı indirdiğini de lealleküm tehtedün yol bulasınız. Yolu bulasınız. Doğru yolu bulasınız diye e, Beni İsrail'e, Tevrat'ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile de Kur'an'ı indirdiğini ifade ediyor Allah Celle Celaluhu. Ve id Musa li kavmihi. Musa Aleyhisselam kavmine şöyle dedi. Ya kavmi, ey benim kavmim da ey benim kavmim derken yalınız ırk girmez. Ona iman edenler giriyor. Çünkü Beni İsrail'den iman edenler var. Beni İsrail'den olmadığı halde iman edenler var. Yani bazıları Beni İsrail peygamberi, yalnız Beni İsrail'in peygamberi olarak değerlendirirler. Yanlış. Nereden biliyoruz yanlış olduğunu? Kur'an'dan. Rabbimiz Musa ve, Musa ve Harun aleyhisselamlara diyor ki Gidin o firavuna İzhebâ fegûlâ lehû gavlenleyyine Firavuna gitmelerini ve ona en yumuşak kelimelerle İslam'ı tebliğ etmelerini istiyor. Firavuna tebliğ yapılmış. Firavunun çevresindekilere de tebliğat yapılmış. Hatta firavunun yakınlarından iman eden bir insandan bahseder. Kur'an-ı Kerim'de Mü'min suresinde. Yani beni İsrail'den olmayanlardan da iman edenler var. Musa Aleyhisselam onların hepsine birden diyor ki ''İnneküm zalemtüm enfusekum bittikâdikum u'l-i'jle'' ''Siz buzağı'yı Tanrı kabul etmekle Kendinize zulmettiniz Haksızlık yaptınız Fetubu ila barikum Hemen hiç vakit geçirmeden Rabbinize bari kelimesi burada Sizi bu hale getiren Yani ayak parmaklarınızdan Tırnağınızdan Saçınızın telinin ucuna kadar Hepinizi Her şeyi yani bir su damlasından siz meydana geldiniz. Size bu şekli veren Rabbiniz var ya, işte ona siz tevbe ediniz. فَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ Nefislerinizi öldürünüz. Sizi azgınlığa sevk eden, Allah'a değil, Allah'ın yarattığına, altına tapınmaya sizi sevk eden nefsiniz var ya, onu öldürünüz. Zalikum hayrun lekum inde bari'ukum. Sizi yaradan bu hale getiren Rabbiniz katında sizin için bu daha hayırlıdır. Derken fetâbe aleykum. O Allah Celle Celaluhu'da sizin tevbelerinizi kabul edecektir. Etti. İnnehu huve tevvâburrahîm. O Allah Celle Celaluhu tevbeleri kabul eden ve yarattıklarına merhamet edendir diyor Rabbimiz. Bunun benzeri bir ayet-i kerimede de, ayet-i kerimede bu Bakara suresinin 37. ayet-i kerimesinde geçmişti. فَتَابَ aleyhi اِنَّهُ ve التَّوَّابُ rahim. Adem Rabbine tevbe etti, Rabbim de tevbelerini kabul etti demişti. Burada da Musa aleyhisselamın kırk günlüğüne kavminin yanından ayrılması esnasında altından buzağı yapıp ona tapınan insanlar Allah'a yönelip tevbe edince Allah Celle de tevbelerini kabul ettiğini bu ayet-i ile haber veriyor. Ve iz kultum, Ya Musa len hatta nara Allaha cehraten. Hani siz bir gün Musa'ya şöyle demiştiniz. Ey Musa. Biz Allah'ı apaçık bir şekilde görmeden sana iman etmeyeceğiz demiştiniz. Muhterem dinleyenler. Benim bir konferans kitabım vardır. Önce konferans olarak verdim. Hemen hemen Türkiye'nin birçok illerinde bu konferansı verdim ben. Edirne'de verdim, Erzurum'da da verdim, Ankara'da, İstanbul'da ve birçok ilde konferans olarak vermiştim. Küfür cephesinde yeni bir şey yok diye. Küfür cephesinde söylenen daha ziyade insanlığın geleceğiyle ilgili söylenen veya strateji uzmanlarının teklif ettikleri, dine hakkında lehinde veya aleyhinde söylenen sözlerin hiçbirinin yeni olmadığını, bütün bu sözlerin zaman içerisinde iyi sözlerse peygamberler tarafından söylendiğini, zararlı ve kötü sözlerse Firavun tarafından, Nemrut tarafından söylendiğini, Kur'an'dan deliller getirerek anlatmaya çalışmıştım. Konferans olarak da yayınlandı o. Şimdi burada da, bir kısım Beni İsrail'den insanlar, Musa Aleyhisselam'a diyorlar ki, biz, sana iman etmeyiz. Ta ki Allah'a getireceksin, gözümüzün önüne koyacaksın, göreceğiz. Apaçık bir şekilde göreceğiz, öyle iman edeceğiz. Apaçık bir şekilde Allah'ı bize göstermezsen, gösteremezsen, biz sana iman etmeyeceğiz. Diyorlar. Günümüzde bunu ne diyor? Bilim adamı üniversitede soruyorlar. Sayın hocam, öğrenciler soruyor. Allah'a inanır mısın? Öğretim üyesi cevap veriyor. Laboratuvarda inceleyemediğime inanmam." diyor. Zamanla bu büyük gazetede çıktığı için aynı iki ifadeyi kullanıyorum. Ben de laboratuvarda incelenmiş olsaydım olma, olsaydı onun Allah olduğuna inanmazdım. Yani laboratuvarda benim incele inceleyebileceğim şey benim emrinde demektir İstediğim yere koyarım istediğim yere kilitlerim istediğim yerden onu alırım Allahu ekbar ekbar kelimesi Arabın dil yapısında her şeyden büyük her şeyine yaradılmışların tamamı. yani ışığı bize 10 milyon yılda gelen yıldızlar varmış 20 milyon yılda, ...gelen yıldızlar varmış. Yıldızlar alemi ve daha ötesini... ...cennetini, cehennemini... ...yedi kat semasını, yeryüzünü... ...yaratan Allah Celle Celalü ...bütün bunların üstünde. Bunu hadi görecek göz nerede? Himalaya dağına baksak bile... ...tabanıyla tepesini göremiyoruz. Göz onu görmeye yetmiyor. Yani kağıdaş kafirlerle... E, Çağlar öncesi yaşamış kâfirler aynı mantığı kullanarak konuşuyorlar. Biz Allah'ı apaçık şekilde görmeden sana iman etmeyiz dediler. Feahazet Fe feahazet kümussâ fe ikatu ve entüm tenzurun diyor Allah Celle Celalü. Hemen bir yıldırım çarpı vermişti sizi. Siz böyle bakıp dururken yıldırım Sizi vermişti, Diyor Allah Celle Celaluhu Ve zallelna Aleykumul Ve enzelna aleykumul menne Vesselva kulu min dayyibati ma razaknakum Ve ma zalemuna Velakin kânü enfsehum Yazlimun Size Size sizi bulutlarla gölgelendirdik Şimdi Allah'ın Beni İsrail'e olan nimetlerini sayıyor bu sefer Yukarıda dedi Allah'ın size olan nimetini Hatırlayın demişti Nimetlerden biri de Musa aleyhissalatu vesselam Firavunun Mülkünde Firavunun sarayında Bir eli yağda bir eli balda Yaşamak varken Peygamberlik Rabbim tarafından verilince derhal zalimin gölgesinden uzaklaşıyor ve bir gün Mısır'ı da terk ediyor yani hicret ediyor. Nereye? Nil vadisinden bereketli topraklardan ve Nil gibi dünyanın en tatlı suyunu terk ederek tih sahrasına çöle gidiyor. Bu hicret İbrahim Aleyhisselam'da da var benzeri bir hicret. Nemrud'un ülkesinde yine bir eli yağda bir eli balda yaşamak varken ama köle olarak yaşamak varken Allah Celle Celaluhu'nun peygamberliği vermesiyle özgürlüğüne kavuşur, hiç arazisinde bir danenin bile bitmediği Mekke'ye hicret eder. Peki hangisinin Ekimi daha bereketli oldu, tabii ki İbrahim Aleyhisselam'ın kisi daha bereketli oldu. Tih Sahra'sında özgür yaşamayı Firavuna, Firavuna kulluk yapmaya tercih eden Musa Aleyhisselam hala rahmetle salavatla anılmaya devam ediyor. Rabbim kendisine ibadet edeni de mahrum bırakır mı? Çölde bir damla yağmur düşmüyor, ateşte kavuruyor her tarafı. Ve Allah Celle Celaluhu tutuyor, onların üzerine bir bulut getiriveriyor, bulutla gölgelendiriyor onları. Ve enzelne aleykumül menne ve selva. Ve sizin üzerinize biz, bıldırcın kuşu, eti ve kudret helvası indirdik. Size vermiş olduğumuz rızıklardan En temizinden Yiyiniz Diyor Allah Celle Celaluhu. Ve sonunda Onlar yaptıkları yanlışlarla Bize zulmedemezler Kendilerine zulmederler diyor Rabbimiz Onlar bize değil ancak Kendilerine kötülük yaparlar Kendilerine haksızlık yaparlar Diyor Allah Celle Celaluhu Yani Rabbimin Çölünde gökyüzünden yağ e, bulutlarla gölgelendirilirken kudret helvasını gökyüzünden yağdırırken bıldırcın kuşlarını da oraya sevk edip bıldırcın etiyle beslerken tutuyorlar. Bu insanlar Allah'ın yarattığı altından bir buzağı heykeli yapıyorlar, ona tapınıyorlar. Bununla kime zulmü ediyorlar? Kendilerine zulmederler. Diyor Rabbim. Rabbime hiçbir şey yapamazlar. Ve izkul nedhulü hadihil qariyete fekulü minhâ haysu şi'tüm rağaden ve dhulü'l bâbe succeden ve gûlü haddatun nagfir leküm hatayâkum ve sene zîdül Hani şu şehre girin. Ve oradan bulduklarınızdan Bol bol yiyin Kapıdan girerken Eğilerek secde ederek Girin ve Hatta Deyin Ki biz Sizi affedelim diyor Hatalarınızı affedelim Diyor Allah Celle Celaluhu Burada şehirden kaçın Kudüs'tür Diye tefsir edilmiş Kudüs'e girin Oranın nimetlerinden bolca yiyin. Fakat Kudüs'ün şehrine girerken, şehrin giriş kapısında kibirlenerek değil, secde ederek girin. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Mekke'yi fethettiği gün, devesinin üzerinde Mekke'ye girerken, böyle devenin üzerinde doğru bir şekilde oturmamış. Devenin üzerinde oturuyor ama, Efendimiz sanki diyor secde halinde gibiydi. Eğilerek girdi diyor. Yani bir Fatih edasıyla değil. Romalı Fatih edasıyla değil. O Allah'ın yardımıyla onu başardığını kan şehri fethetti. Niye? E karşı tarafın gönüllerine hükmeden de Allah Celle Celaluhu. Yani kafirlerin de Müminlerin de yürekleri Allah Celle Celaluhu tarafından yönetilir. Adamlara bir korku salıyor ve silah çekme, kılıç çekme e, cesaretini gösteremiyorlar ve teslim oluyorlar. Sevgili Peygamberimiz de secde eder gibi devenin boynuna doğru eğilerek diyorlar şey, Mekke'ye girdi. Rabbim Kudüs'e de girerken siz secde eder gibi giriniz ve Allah'ım bizi affet. Hatta kelimesi o manaya gelir diyorlar. Allah'ım bizi affet deyin. De biz sizi affedelim. Hatalarınızı kapatalım. Ve senezidul Muhsinin iyilik yapanların mükafatını biz böylece artırırız diyor Allah Celle Celaluhu ama ama Rabindör ki, fəbət delalədinə zalmu qaulan, gairal ladi qilaləhum. O zalimler kendilerine söylenen sözü değiştirdiler. Nasıl tefsirciler der ki, hatta yerine affet bizi yerine hınta dediler. Vallahi biz af istemeyiz, buğday isteriz. Karnımız doysun. Ekmek isteriz ekmek ekmek. Ekmek isteriz. Af karın doyurmaz. Allah'ın affı karın doyurmaz, ekmek isteriz. Ya böyle denilir mi hocam? Diyenlere günümüzde böyle diyenler var. Kardeşim bize iman değil ekmek lazım. Ekonomi kardeşim, ekonomi ekonomi. Ekonomi diyorum adam. Her şey ekonomiyle olur diyor adam. O zaman ekonomik sorunlarını halletmiş ülkeler dünyanın en medeni ülkeleri olması lazım. Hayır. En vahşi ülkesi haline geliveriyor. 50 yılda 50 milyon insan öldürüyor dünyanın her tarafından. Hıristiyanlarından da öldürüyor. Kendisi Hristiyan ama Hıristiyanlarından da öldürüyor. Güney Afrika'da adam bırakmadı, öldürmedik neredeyse. Hristiyan oldukları halde öldürüyor. Çıkarlarıma hizmet etmiyorlar diye öldürüveriyor. Hatta, diğerine hunta demekten. Yani biz iman değil, af değil, biz buğday isteriz. Ekonomi isteriz, Ekonomi para, para. Para diyor adam. Hocam çok şükür biz yapmıyoruz. Bizim de büyüklerimiz. Ellerine imkanlar geçtiği zaman derhal her şeyi yani 24 saatinin çoğunluğunu ekonomiyi düzeltmeye çalışıyor. Ve icraatlarını överlerken ekonomi üzerinden arz ediyorlar insanlara. İnsanların imanı, insanların ameli salihi, insanların ahlakı, insanların... İslami terbiyesiyle ilgili harcamalarıyla insanların midesine yönelik yaptıkları harcamaları kıyaslayın. Evet. Fe enzelna alelledine zalamu Bu fasıklıkların nedeniyle biz de Yok yüzünden onların üzerine pislik yağdırdık, indirdik diyor Allah Celle Celalıh. Hani bu e, pislik derken azap indirdik diyor Allah Celle Celalıh onların üzerine. Ve idis tesqa Musa li kavmihi. Hani Musa Kavmi için Allah'tan su istemişti. Yani bugünkü ifadeyle yağmur duası istemişti. Ya Rabbi su ver. Çöldeyiz, susuz kaldık. Ya Rabbi su diyor. Bizde de ne azrib bi asakel hajar. Sen de asağını taşa bir vur" dedik Musa Aleyhisselam'a. O asasını taşa vurunca feciret min husneta ashrate ayna O taşın 12 yerinden su kaynağı fışkırdı verdi. Kad <gâd> alime kullu unasin meşrabuhum Her insan kendi su içeceği yeri bildi. Şimdi Musa Aleyhisselam da kendi kavmini inananlarını 12 gruba ayırdı. Onların yaşlarına birer lider tayin etti yönetim olarak. Mesajlar veya onların temsilcileri 12 kişi Musa Aleyhisselam'ın çevresinde danışma meclisindeler. Ve bu 12 kişi onlar bir de Musa Aleyhisselam bir de Harun Aleyhisselam 13-14 kişiler. O topluluğa mesaj göndereceğinde o 12 kişi vasıtasıyla gönderiyor. Her 12 tane fışkıran su fışkıran yere de Herkes kendi su alacağı, su kullanacağı yeri bildiler. Ona göre suyu kullandılar. Herkes kendi çeşmesini öğrendi. Kulû <Sessizlik> veşrebû min rızkıllâhi. Allah'ın rızgından yiyiniz, Allah'ın rızgından içiniz. Ve lâ te'athev fil ardı müfsidîn. Yeryüzünde sakın, bozgunculuk etmeyiniz diyor Allah celle celaluhu. Şimdi bunların ne yapacağını bildiğinden Rabbim sakın bozgunculuk yapmayınız. Yeyiniz, içiniz. Ama yeryüzünde bozgunculuk yapmayınız diyor Rabbimiz. Bozgunculuk ne demek? Yiyecek maddelerini bozmak. İçecek maddelerini bozmak. Yani genleriyle oynamak, hormonlamak ve insanlara binbir türlü hastalık üretmek. Bunları yapmayınız diyor Allah Celle Celaluhu. Ve tüm ya Musa len nü'mine hatta وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۚ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ yani Musa Aleyhisselam'a şöyle dediniz. Musa, biz bir tek yemeğe sabredemeyiz. Yani bıldırıcın etine sabredemeyiz. Rabbine dua et de bizim için yeryüzünün bitirdikleri baklalardan, kabaklardan, sarımsaklardan, mercimeklerden, soğanlardan da versin. Diyorlar. Musa aleyhisselam diyor ki yahu iyi olanla hayırlı olanı hayırlı olan daha seçkin ve iyi olanı iyi olmayanla mı değiştiriyorsunuz? Allah size bıldırcın veriyor siz tutuyorsunuz kabak istiyorsunuz veya sarmısak istiyorsunuz diyor. İh bitum isran buyurun Mısır'a gidin şehre gidin fe inne leküm ma orada istediğiniz var. Yani sarımsağı da, kabağı da, fasulyesi de, e, mercimeği de orada var diyor. Şimdi burada ben düşündüm, adamların istedikleri meşru istekler. Yani kabak yasaklanmış değil, fasulye yasaklanmış değil, mercimek yasaklanmış değil de, Musa Aleyhisselam niye kızıyor diye, sebep şuymuş. Musa Aleyhisselam orada bir topluluğu eğitiyor. Kampa almış. Kampa alınan insanların hani bu günümüzde bile kampa gittiklerinde ne yaparlar? Kampta askeri eğitimde de böyle komandayı filan dağın eteğinde eğitecekler. Suları, yiyecekleri eğitimle orantılıdır. Gördüğü eğitime uygun orada gıdalar verir. Hesapları yapılır. Şu yemek şu kadar kalori verir. Bunlar da şu kadar kalori harcıyorlar." diyerek hesapları yapılır, uzmanları tarafından o verilir. Musa Aleyhisselam insanlığa önderlik yapacak insanları bir çöle alıyor. Orada özel bir su, bir kayadan Rabbim tarafından çıkartılmış 12 tane kaynak suyu. Öbür tarafta bıldırcın eti ve kudret helvası ile besleniyorlar. Tevrat eğitiminden geçiyorlar. Bu eğitim esnasında kamp komutanının, peygamberinin dedikleri tutulur. Musa Aleyhisselam'ın kızma sebebi, onların haramı istediklerinden değil, kurallara uymamalarından dolayı böyle bir kızması vardır. Ve duribet aleyhimü zilletü vel meskenetü ve ba'u bi galabim minallah. Onların üzerine... Zillet damgası vuruldu diyor Allah Celle Celaluhu. Zillet damgası vuruldu. Allah'ın gazabına uğradılar. Onların üzerine zillet damgası vuruldu diyor Rabbimiz. Yoksulluk damgası vuruldu. Aşağılık damgası vuruldu. Allah'ın gazabına uğradılar diyor. Rabbu bi Allah'ın gazabına uğradılar diyor. Onun için Fatiha suresinde gairil mağdubi Allah'ın gazabına uğrayanların yolunu istemiyoruz diyorsunuz ya. Onların kim olduğunu bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Bakara suresinin 61. ayeti kerimesi Musa Aleyhisselam'a bile isyan eden bu beni İsraildir. Onun için meallerde parantez arasına Allah'ın gazabına uğrayan Yahudiler kelimesi parantez arasına alınırken bu ayeti kerimeyle açıklamış oluyorlar. Velike bi ennehum kanu yekfuruna bi Bu neden böyle oldu gazaba uğradılar? Allah'ın ayetlerini inkar ettiler ve yaqtuluna'n nebiye bi gayri hak. Bir hayır hak. Haksız yere peygamberleri öldürdüler. Bundan dolayı Allah'ın gazabına uğradılar. Zalike bima asav ve kânü yatedun Isyan etmeleri ve taşkınlık yapmaları sebebiyle Allah'ın gazabına uğradılar diyor Allah Celle Celaluhu. Peki, peygamberleri öldürenler oldu. Ama günümüz Yahudileri öldürülmedi ki e Günümüz Yahudileri de Beni İsrail'in zaman içerisinde peygamber öldürmesini şu anda Tevratlarında okuyorlar ve de iyi oldu diyorlar. Onunla ibadet yapıyorlar. Musa aleyhisselam şey İsa aleyhisselam'ı öldürdük diye övünüyorlar hala günümüzde. Fizikselce öldüremediklerine inanıyoruz. Hristiyanlar da bunlar bizim peygamberimizi çarmuha gerdi diye Onlara diş bile yiyorlar. Yani günümüz Yahudileri geçmiş atalarının peygamber öldürmelerini dini bir esas olarak kabul ettiklerinden, aynı suçu tasvip etmelerinden dolayı suçlanıyorlar bu ayet-i kerimelerle. Biz Allah'ın Resullerine iman ediyoruz, onları seviyoruz, onun yolundan giden insanları da seviyoruz. Allah'a iman etmiş mümin kardeşlerimizin tamamını seviyor. Onların canına kıymak şöyle dursun. Zülfünün teline, saçının bir tek teline dahi zarar gelmemesi için gayret gösteriyor. Rabbimizden yardım diliyoruz. Dinlediniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.